mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Gazali dünyayı Allah'a giden yolda bir engel olarak görmemiz gerektiğini bize öğretmiş. Ve bir örnek vermişti. Demişti ki bir insan bir kek pişiriyor. Bu keke bir zehir katıyor. İki kişiden biri zehir katıldığını anlıyor ve yanaşmıyor kek yemeye. Öbürü kek hoşuna gidiyor ve keke daldırıyor. İnsanoğlu oğlu u Teala'nın cennetine girmek istiyor ama Allah bir tür zehirlediği bu dünyayı o insanın tapındığı bir şey olarak görmemesi gerektiğini de bildiriyor. İnsanlardan bir kısmı Allah'ın salih kulları, bu kek zehirlidir der gibi, bu dünya cennete giden yolda zehirlidir. Dolayısıyla bundan ben zaruret olmadıkça tüketmeyeyim düşünür. Bunlar ahireti kazanırlar. Bir kısmı da keki görünce, hiçbir şeye dikkat etmeyen birisi gibi dünyaya saldırır ve dünya onu zehirler. Yani ahiretini engeller. Bu örneği verdikten sonra gazali örneği okumuştuk. Şimdi devam edelim. فَهَذَا مَسَلُ حَرَامِ الدُّنْيَا مَعَ الْبُسَرَاءِ الْمُسْتَقِيمِينَ Juhanilrahhibin. İşte dünyanın haram bölümünün Allah'ın yolunda yürüyenlerin gözündeki haliyle dünyaya mey etmiş cahillerin hali buna benziyor. Ve İlemyatrahfihisumme. Diyelim ki zehir yok dünyada o veya o kekte zehir yok, örneği biraz daha şekillendireceğiz. Lakin bezaq fihi veya imtaqata. Ya da adam o kek pişirmiş ama keke zehir koymasa da tükürmüş. Sümüğünü damlatmış keke. E summa ve zeyyanehu. Sonra tükürü ve sümü değen keki eee cicilemiş, iyice cilalamış. فالرجل الذي شاهد منه ذلك onun sümünü keke damlattığını gören kişi yekunu mustaqdiran lidalikel khabiz. o keki çirkin görür, pis görür, yemez. nafirana anhu ondan kaçar. la yakad aleyhi, o keke elini uzatmaz illa inde'd darurati ve şiddet el haceti ile. Çaresiz kalır, aç kalırsa çok ihtiyacı olursa o zaman o kekten yer. Walladile müşahid deleke. Ama keke, o keki yapanın sümüğünü karıştırdığını, tükürüğünü karıştırdığını görmezse, görmeyen birisi, faucahülün bir afeti, muhterrum bir zahiri, ortadaki sıkıntıyı anlamaz, kekin dışardaki görüntüsünü kanar, harisunu <gülüyor> aleyhi köke keke çatalını batır mukib bu, mu muhibbun, onu sever hoşlanır. Halbuki o keki yapanın e, sümü ona damlamıştı, tkürürüğü damlamıştı Buna dikkat etmez. Fe Bu örnek yani keke e, sümün damlaması, tükürüğün damlaması mislühelali dünya mü alferiyi Her iki uçta, nimetlerin helalleriyle uğraşanların örneği. önceki örnek zehir katma haramdan yemekti dünyada helallerle ilgili örnekte bu tükürük karışma örneği ehlil basireti ve istikameti ve ehlil ragbeti ve kafireti bir tarafta basiretli akıllı müslüman var zaruret olmadıkça helal de olsa dağılmıyor kaybetmiyor kendisini öbürü cahil hiç aldırmış etmiyor yeyip gidiyor. Wa tabi Bu adamın iki adamın birisinin e, cahilliğinden dolayı Buna kandığını görüyoruz. Öbürü de ilmiyle basiretiyle aldanmıyor ama ikisi de insan olarak aynı. Yani bu kekten, zehirli kekten veya bu sümük bulaşmış kekten yiyenler insan olarak aynılar. Bir farkları yok. Dışarıdan bir şey göremiyorsun ama biri ilmi sayesinde, istikameti sayesinde bundan aldanmıyor öbürü de dikkat etmiyor. Feleu alimur ragibu ve absara ma alimuhu eğer şu o zehirli kekten yiyen kirli kekten yiyen o da gözünü açıp anlayacak olsa lekana zahiden misle o da onunla tenezzül etmeyecek. O da yemeyecek o kekten. Veleu cahila zahidu zahit dediğimiz o istikamet sahibi de cahil olacak olsaydı ve amiy amma amiyenhu'r ragibu le kana'r ragiban o cahil gibi o da bir şey anlamayacak olsa o da o kekten yiyecekti. Bu aradaki fark nedir? Biri istikamet sahibi, basiret sahibi aldanmıyor basiret sahibi olduğu için. Tuzağa düşmüyor. Öbürü cahil olduğu için, gafil olduğu için Hemen tuzağa düşüyor. فَعَلِمْتَ بِذَالِكَ Şimdi anladın ki sen yani talebeleri olarak bize söylüyor. Şimdi anladın ki enne hâdet bu ayrılık yani dünyanın halini anlamak veya anlamamak لِمَكَانِ الْبَصَائِرِ دُونَ تَبَائِعِ İnsan olmaktan değil basiretten, ileri görüşlülükten, ilimden kaynaklanıyor. Yoksa ikisinin de kulakları aynı, gözleri aynı, burunları aynı, elleri aynı, ayakları aynı, iştahları aynı, mideleri aynı, burunları koku alıyor. İkisinde de yaratılış aynı. Birinde kafa çalışıyor, ahireti düşünüyor, öbüründe kafa çalışmıyor. Wa hâdâ aslun mufidun. Bu çok önemli bir temeldir bu anlattığım kek örneği ve kelam beyin çok açık bir sözdür. E'tarafe bihi men akle ve Kimin aklı var, insafa geliyorsa bunu itiraf eder. Bu gerçek böyledir. Vallahu taala veli'l hidayeti ve tevfik Ama hidayeti veren Allah'tır. Lütfedip başarıya götüren Allah'tır celle celaluhu. Bu bölümü bir özetleyelim. Gazali rahmetullahi aleyh bize ne örnek vermeye çalıştı? Dünyayı bir keke benzetti. Bu keki sahibi zehirlediği için dikkat etmeyen zehirlenebilir dedi. Dikkat etmeyen yer ve zehirlenen. Dikkat edense bunda zehir var demez der ve yemez. Bunu Dünyadaki haramlara yanaşanlar ve yanaşmayanlara benzetti. Aynı kekte zehir yok ama sümüğünü karıştırdığı eliyle keki yoğurmuş. Sonra da anlaşılmasın diye ona güzel yumurtayla cila yapmış. Mis gibi bir kek görünüyor. Fırından çıktığı için de anlaşılmıyor. Aslında bunu yesen ölmezsin ama zehirli değil çünkü fakat pis. Sümüklü ellerle yapılmış, kirli ellerle yapılmış, hijyenik değil. Bu da helalleri sınırsız kullanan, helallerde aşırı gidenlerin örneği diyor. Her iki durumda da eli gözü kulağı aynı olan iki insandan basireti olan, kafası çalışan, ahiret için dünyaya geldiğini anlayan bu iki kekten de zehirlenmez, kirli kekten yemez ama hafif basireti olmayan, veya gafil olarak dolaşan birisi ise zehirli den de yer o kirletilmiş kekten de yer dedi Hazaremiz. Feinkı ile şöyle bir itiraz olursa şimdi ne dedik kitabımızda uslup olarak öyle olursa böyle olur böyle olursa şöyle olur tarzında konuşmalar var. Feinkı ile fela buddelena min kadrin min ed-dünya li yekun kıvamen fekeyfe nezedu fiha Şimdi birisi çıkıp dese ki ya bu dünyaya kirli diyorsunuz siz ama bir miktar kirlenmeden de olmuyor bu işler. Bir miktar bu sıkıntısına katlanılacak. Zehirli mehirli ne yapalım? Deyen olursa ne yapacağız buna? Ne diyeceğiz? Fe'lem o zaman şunu bil. Enne zuhde fil fuduli mimma la yuhtacu ileyhi fi kıvamil bünyeti Zuhd dediğimiz şey bu altı çizilecek kural fil fuduli fazlalık olan şeylerdedir. Mimma la yuhteju ileyi fi kıvamil bünyeti. İnsan olarak ayakta durmak için zorunlu olmayan şeylerden zühd yaparız biz. Elbette dünyadan bir miktar yiyip içeceğiz, Allah'ın yazdığı nasibimiz kadar. Elbette tatil yapacağız. Elbette evlerimiz olacak. Ama bunlardan fazla, taşar miktarda olanlara penezül etmeyeceğiz. Fil <gülüyor> maksudu bizim gayemiz el kıvamı ve kuvveti. Ayakta durmak güçlü olmaktır. Hatta ta'budallaha <gülüyor> subhanahu Allah'a ibadet etmek için la eleklü ve şurbu ve Yani yemek, içmek ve lezzet almak için değil, ayakta durmak. İnsan olarak temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için varız biz. Vallahu Teala inşa e, Allahu Teala eğer dileseydi inşa ikameha bi şeyin o sebebin Allah dilediği zaman bir şeyi bir sebebe bağlıyor. O inşa bir bi gayri sebebin kelâiketi. Bu örnek çok tatlı bunun altını çizelim. Allah iki varlık yarattı mesela melekler ve insanlar. İnsanların ayakta kalması, devam etmesi için sebepler koydu. Yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın, üşümeyeceksin, hasta olmamak için uğraşacaksın. Sebepler hep. Melekleri de yarattı Allah. Ne yemek, ne içmek, ne uyumak, ne yorulmak, ne terlemek, ne korkmak, ne ağlamak böyle bir şey vermedi. Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor bu. Melekler insanların yüz milyar katı çoktur desem gene yeterli değil. Meleklerin kaç trilyon. Kaç kaç kaç trilyon rakam telaffuzu bilmiyorum o kadar büyük o kadar olduğunu zam bile edemeyiz biz. Yani bin insan varsa trilyon melek vardır. Milyon insan varsa kat trilyon melek vardır. Yedi milyarsa insanlar rakamsız bir melek vardır dünyada o zaman. Meleklerin hiçbirinin suya ihtiyacı yok, yemeğe ihtiyacı yok. Başörtü takmazlar, takke takmazlar, sakal bırakmazlar, yorulunca uyumazlar. Dinlenmeye ihtiyaçları yoktur Allah. Bu Kur'an diyor tabi. Ama bakıyoruz ki insana uykusu geliyor, idrarı geliyor, yoruluyor, gözü ağrıyor, kulağı ağrıyor, başı ağrıyor. Bir saysan insanın dertlerini insan olduğuna pişman olur herkes. Bunu da yaratan Allah, bunu da yaratan Allah. Allah... İnsanı sebeplerle ayakta duracak şekilde yaratmış. Ama melekleri sebepsiz bir şekilde ayakta durmak için yaratmış. Yani vasıtaya, desteğe ihtiyacı yok meleklerin demek. Demek ki Allah'ın bir hikmeti var bu işte. Dolayısıyla insana zahit ol dünyada. Tenezzül etme dünyanın abartılı işlerine buyurduğunda bundan bir şey istiyor Allah demek ki. Devam edelim şimdi. Sün ma imkanı bir şeyin bir şey murad ettiyse Allah inşa fe bir şey in hasilin indaka veya talabika ve kesbika yani Allah illa insanın bir desteğe ihtiyacı var diyorsa o destek hasilin indaka sende hazır olabilir ve veya talabika ve kesbika ya da istersin verirler çalışırsın elde edersin mesela nefes alma mekanizması de kendiliğinden var sen de var zaten. Nefese ihtiyacın var çünkü. Meleklerin nefese de ihtiyacı yok. Ama karnının doyması için bir şey istemen lazım, dışarıdan kazanman lazım. Bu bir örnek. Bu inşa ve bir şey gayrihi yusebbibu leke min Bazen de başka yerden bir sebep yaratıyor Allah. Senin hiç aklın hayalin ermedik yerden o sebep gelip seni buluyor min gairi talabim mink sen çalışmıyorsun istemiyorsun. Kemal Teala Allah böyle buyuruyor Kur'an-ı Talak suresinin ikinci ayeti. Omen yettekillah yecal lehu mahrecan. Kim takva ehli olursa ona bir çıkış yolu bulur Allah. Verir. Ve yerzukuhu min hayt la Ve hiç aklına gelmeyen bir yerden de onu rızıklandırır. Demek ki Allah Sebepli ve sebepsiz kullar yaratmış. Sebepli kulları insanlar, sebepsiz kulları melekler. Sebepli kullarında da senin elinle olacak şeyler var, sensiz olacak şeyler var. Her türlü Allah'ın dediği oluyor sonunda. Feizen, feizen o zaman la tehtacu bihalin hiçbir şekilde mutacılmazsın ila talebin ve iradetin fein lem teqve ala zelike eğer sen bu Allah'ın ayetine uyarsan hiçbir şekilde gücünün yetmediğinden dolayı hesaba çekilmezsin. Muhtaç da olmazsın zaten. Muhtaç olmaz. وَطَلَبْتَ وَأَرَدْتَ ee, Sen istedin, arzu ettin, hiç önemli değil. فَنْ وَبِذَٰلِكَ الْعُدَّةَ وَالْكُوَّةَ عَلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ دَعَالَ Madem öyledir bu durum o zaman sen Allah için kul olarak yaşamak, ibadet etmek bu ibadette kuvvetli olmak niyetiyle bunu yapıyorum. Azığım olsun diye yapıyorum diye niyet et. Nerede? Şu dünya kekinden yiyeceksin ya sen. Senin niyetin duneş şehveti ve lezzeti. Böyle yemekten lezzet oluşuyor ya, tok olduğu halde insan böyle illa bir şey daha yemek istiyor. Bu düzeye düşme. Madem Allah sebep olarak bunu yarattı, o sebep diye ye. niyet ederken de Rabbim ayakta durup senin yolunda cihat etmek için Kur'an'ını okumak için yemek yemem lazım diye niyet et. Böylece sen zahit olmuş olursun. Feinlik idenewayte dairlik böyle bir gerçek niyetin olursa, ke anat talebu ve iradetümin ki hayran senin böyle bir şey istemem, böyle bir arzu sahibi olman hayırlı bir şey olur ve talepen l-ahireti bil hakikati la'l sen sofra kurup yemek yediğin halde ahireti kazanırsın dünyayı değil. Çünkü Allahu Teala zahit ol dedi, yemek yeme demedi. Zahitlik neydi? Abartmamaktı. Abartmamak. İnsanın Birisini yıkayıp öbürünü giyeceği iki elbisesi olması farz zaten iki elbisen olsun. Çamaşır makinesine atınca bir elbise için makine çevrilmez. İkisini bekletip öbürünü giyeyim desen üç tane olsa o da zaruret makinede su israfı yapmamak için dört elbisen olsa onda da bir sıkıntı yok neden? Ütüyü bekletirken bir tanesini giymedi ama yirmi dört elbisen oldu mu? İşte bu zühd kuralını bozdu. Ay otuz gün her gün için bir elbise mi giyeceksin? Ya da birisi yırtılmadan öbürünü niye atacaksın? Gibi. Yani Rabbimiz nimetlerimden uzak durun demiyor. Nimetlerimi alıp beni bırakmayın diyor. Çünkü kul ne kadar nimetlere yapışıp kalırsa o kadar Rabbinden uzak kalacak. İkisini bir elde tutamazsın. Evet. وَلَا يَقْدِحُ ف۪ي زُهْدِكَ وَتَجَرُّدِكَ Böyle yapmış olman, zahit olmana engel olmaz. فَعْلَمْ هَذِهِ cümlete رَاشِدًا İnşaAllah-u Teala Şöyle güzel bir şekilde bu nasihatimi anlasan. وَبِاللّٰهِ التَّوْف۪يكَ Ama unutma başarı Allah'tan gelecek. Evet neydi? Dünya Allah'a giden yolda bir engeldir demişti Gazali. Bu birinci maddeydi. Ela السَّن۪ي İkinci engel dünyada dünya birinci engel yani dünya ile neyi kastettik şu gökyüzü güneşin etrafında dönen coğrafyayı değil bizimle bağlantılı olan nimetlerini dünyanın kastettik giyinmek bir nimet yemek bir nimet arkadaşlık bir nimet ev bir nimet araba bir nimet kütüphanen bir nimet ayakkabılar bir nimet kuaföre gidersin tıraş olursun o bir nimet daha ne varsa şu dünyada ne varsa bu dünyada deniz kenarında oturup denizi seyretmek, bir nimet. Bunların hepsi müminlere helal mi? Helal. Ama mümin Allah'ı bırakıp deniz kenarında kuma gömülmeyecek. Şeriatı ile gidecek oraya. Şeriatı ile yaptıktan sonra yani helallere ve haramlara dikkat ettikten sonra, israf etmedikten sonra, dünyaya tapınmadıktan sonra, ezan okulduğu halde hala hiçbir şey duymamış gibi oyun oynamadığı halde Dünya nimetleri onun olsun. Hiçbir sakıncası yok. Zühd neydi? Fazlasına göz atmamaktı. El <gülüyor> a'ikussani ikinci engel el <gülüyor> halku insanlardır. İnsanlar engeldirler. Summa aleike veffakakallah Allah li taati. Allah seni de bizi de kulluk yapmaya muvaffak etsin muvaffak etmek ne demek ki? Başarılı yapsın demek. Bitteferrudi anil halki. Sümme aleyke. Cümleyi şimdi o ara cümleyi kopararak okuyalım. Thümme <gülüyor> aleyke. Sana tavsiye ediyorum. Bitteferrudi anil halki. İnsanlardan uzaktır. Halktan uzaktır. Halk kelimesi Arapçadır. Halk diyoruz Arapçadır. Genelde insanlar kastedilir. Mehluk <gülüyor> denmesi de buna benziyor. Ama mahlukata, hayvanlar da giriyor. Başka varlıklar da geliyor. İnsanlardan uzaktır. Ve zelike li iki İki şeyden dolayı. Ehaduma <gülüyor> birincisi enhum <gülüyor> insanlar yushgilunke an ibadetillahi azza ve celle. İnsanlar sana dert oluşturarak seni Allah'a ibadetten alıkoyarlar. Alama huki an ba'dihim ennu qala. Şöyle bir hikaye anlatılır. Birisi demiş ki: Mararuti bi cemaatin yeteram yeteramawne ve vahidun jalisun ba'idan minhum. Bir grup görmüş bir adam. Ee, ok atıyorlar. Ok atışı yarışıyorlar. Bir tanesi de ee, uzakta duruyor. Yani beş kişi oynuyorlar diyelim, at, ok atma yarışı yapıyorlar. Biri onlardan uzak duruyor. Fakat dönük kelime o, onunla konuşmak istedim. Uzak duranla fakaleli zikrullahi eşha ile yemin kelamika. Yani bir kişi yalnız oturuyor ya bir yerde. Selam verip seninle tanışabilir miyim demiş. O da ona demiş ki zikrullahi Allah'a zikretmek eş ha ile yemin ke seninle konuşmaktan daha tatlı fakultu en teahke Ben de ona dedim ki sen yalnız oturuyorsun burada ama Fakala, meye robbbi o meleye yo Rabbim ve iki melek benimle beraberler demiş Fakultu Mensaka Min ha ule bu ok atanlardan hangisi daha iyi ok atıyor? Hangisi geçiyor? فقال men غفر الله له. Allah hangisini affederse o geçecek buyurduyormuş adam. O ne soruyor, o ne anlıyor? Fakultu eynet الطريق Buradan nasıl giderim köyü sormuş. Bu köye nasıl gideriyor? فأشار بيدي إلي السما gökleri elini göstermiş, o tarafa doğru yol giderdi. Ve bakmış çok konuşuyorum kalkmış gitmiş adam. Ve qala anke shaagilun. Bu adam giderken de demiş ki Rabbim yarattığın insanların çoğu beni meşgul ediyorlar demiş. Bu sorulardan meşguliyet anlamış. Şimdi siz zannettiğiniz gibi ayet tefsir edecek. Zamanın birinde yaşamış bir Allah dostundan bir menkıbe anlatıyor. 5-6 kişi şurada Ok yarışı yapıyorlar, birisi de oturmuş böyle orada tefekkür ediyor. Gideyim şununla konuşayım demiş, selamun aleyküm demiş, konuşma geçmiş aralarında. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Zikrullah daha iyi demiş. E sen yalnızsın burada demiş. Niye yalnızım ki Rabbim benimle, iki melek de yanımda demiş. İşte bu adama şeytan ne etsin şimdi? Kendisini Allah'la beraber hissediyor. Uf puf yapmıyor. Üçüncü soruyu sorunca da gökleri gösterip kaçıp gidiyor. O adamı da Allah'a şikayet ediyor. Bu insanların çoğu böyle böyle meşgul ediyorlar Yarabbi diyor. Evet. فَالْخَلْقُ izen يُشْرِلُونَكَ عَنِ الْاِبَادَةِ O zaman sen de anlarsın ki bize söylüyor şimdi Gazali. Seni ibadetten meşgul ederler. Bel yemnunuke minha. Hatta senin ibadetini kökten yasaklatırlar sana. Bel yukinuke fi'şşer <gülüyor> ve'l helak. Tan daha da ileri gidip senin helake düşeceğin, belaya düşeceğin şeyi de sana sebep olurlar meşgul ederek. Alama kâle Hatim el-Asam, rahimehullahü teâlâ. Hatim Asam Nasıl demişti dikkat et diyor. Hatim Asam. Asam sağır demek. Sağır. Bu Khorasan'da yaşamış 237 yılında hicret. Rakam verdik mi hicret rakamını veriyoruz. 237 yılında vefat etmiş Allah dostu bir insan. Asam sağır demek. Hatim Asam. Aslında sağır değil adam. Ama adı niye böyle duyulmuş? İbret için e, böyle bir nasihat olarak menkıbe kitaplarında naklediliyor. Bir kadın bunun önüne soru sormaya gelmiş. Selam vermiş. Ya da kadın sırasını bekliyor, soru soracak. O esnada kadından gaz kaçmış. Kadın eyvah böyle bir Allah dostunun önünde rezil oldum diye işte artık nasıl kızardı bozardıysa bu da demiş ki ona be kadın ne sorup duruyorsun? Ben duymuyorum bilmiyor musun? Yüksek sesle konuş demiş. Kadın da mutlu olmuş. Bu nasıl olsa duymadı bir şey diye. Aslında duyuyor. Müslüman bir kadının onuru kırılmasın diye kendisine sağır numarası yapmış. Bunu da herkes bildiği için Hatim el Asam, sağır hatim diye isim vermişler buna. Rahmetullahi aleyh. Tabi bunda da bir ders var. Yani... Kendi onurunu düşündüğü gibi insan, Müslüman bir kardeşinin onurunu düşünür, iffetini düşünür. E ne yazık ki biz Twitter çağında, Facebook çağında bu kaliteyi kaybedeli herhalde çok oldu. Bir daha da ne zaman buna geliriz onu da bilmiyorum. Hatimul Asam Rahimullah diyor ki Talabtu min hadel halki kamsete eşya feleme cidhâ İnsanların beş İnsanlardan beş şey aradım ben bulamadım. Yani insan ilişkilerinde beş şey aramış Hatim Hasan bu zat. Talabtu minhum'u't-taate ve'z-zehâdete felem Allah'a itaat edin. Züt halinde olun dedim yapmadılar. Birinci aradığı buymuş. Fakul o zaman dedim ki aynûnî aleyhime en lem tef'alû. Madem kendiniz yapmıyorsunuz ben Allah'a itaat edeyim. beni rahat bırakın bana yardım edin. Felem yefalu bunu da yapmadılar iki. Fekultu irdu anni in Ya siz yapmıyorsunuz. Bana yardım etmiyorsunuz. Ben ibadetimle meşgul olayım. Beni rahat bırakın. Felem yefalu onu da yapmadılar. Fakultu la temn'uni anhuma izen. O zaman engel olmayın bana. Meşgul etmeyin beni dedim. Femane tam aksini yaptılar beni meşgul ediler. Fakulltu, "La tedgouni ila ma ve la alayha o zaman bana Allah'ın razı olmayacağı işlerin reklamını yapmayın. Beni öyle toplantılara çağırmayın, yemeklere çağırmayın. Bari bunu yapın. Beşinci isteği fe ama yaptılar. İkide bir şuraya gel, şuna otur, bunu yap dediler. Beni meşgul ettiler. başta fe teraktuhum. Ben de onları bıraktım. insanları bıraktım. Meshtahaltu bi nefsi. Kendi işime baktım artık. Bu Hatimül Asam niye insanlardan ele tek çekmiş onu anlatıyor. Yani burada Gazalemiz ne örnek vermek istiyor? İnsanlarla içli dışlı oldun mu? İnsanların sana vereceği zarardan başka bir şey yoktur. Çünkü herkes kendi putuna tapınıyor. Herkes kendi ihtiyacını önemsiyor. Seni iyi görseler bile senin daha ileri gitmene yardım etmez insanlar. Ben Rabbim ve iki melek. Bu dörtlü çok büyük bir dörtlü. Dörtlü çok büyük dörtlü. Bazı zatlara tabiğin ulemasından bu... Minhaş'ta da geçebilir, o zannediyorum burada da var. Oğlu gelmiş de, işte Abdullah ibn Mübarek herhalde bir tanesi bunun. Baba sabah yalnız oturdum burada, demiş. Yok oğlum yalnız değilim, demiş. Yan e görmüyor musun, ashab-ı kiramın hayatını okuyorum, demiş. Yani onların hayatını okurken kendisini onlarla hissediyor. İnsanlarla ünsiyet kurmak güzel, bu cümleler geçecek burada ama Allah'tan alıkoyan, ibadetten alıkoyan beraberliklerin bir manası yok. Öyle bir arkadaş ortamın olmasın, öyle bir Facebook grubun olmasın, öyle bir WhatsApp grubun olmasın. Öyle bir düğüne de gitme. Öyle bir iftara bile gitme. Orucun orada bırakıp geri gelirsin çünkü. Maazallah. وَعْلَمْ اَيْوَ الْاَخْفِ din. Ey din kardeşim şimdi sen bil. Enne nebiyyeki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. وَصَفَ زَمَانَ الْعُزْلَةِ Uzlet zamanını tarif etti. Uzlet ne demek? Çekilip bir kenarda yalnız yaşamak demek. Uzlet diyoruz buna. وَبَيَّنَ نَعْتَو وَنَعْتَ اَهْلِ Uzlet nasıl bir şeydir? Onu yapanlar nasıldır tarif etti. Ve de kendi başınıza kalın diye nasihatte de bulundu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la mehalete muhakkak, e'leme bil masalih, maslahatı yani faydalı olanı en iyi bilendi. Ve ansahelena minnâ li anfusina bize bizden daha iyi nasihatler yaptı gitti. فَاِنْ وَجَدْتَ زَمَانَكَ عَلَى مَا فَصْتُ وَصَفَ وَبَيَّنَا Sen senin yaşadığın zamanı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin garip zaman, uzlet zamanı dediği zaman gibi görüyorsan فَمْتَسِلْ اَمْرَهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin emrine uy. Wakbel نَصِيحَةَهُ Onun nasihatini yerine getir. La تَشُكَّهُ Sakın şüphe etmeyesin. Fi اَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem. كَانَ اَعْرَفَ بِمَا يُصْلِحُ لَكَ ف۪ي زَمَانِكَ بِمَا يَصْلِحُ لَكَ ف۪ي زَمَانِكَ Yani e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin senin zamanını, o kendi zamanını biliyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, senin yaşadığın asırlar sonraki zamanı da çok iyi bildiğinden şüphe etme sakın. وَلَا تَتَعَلَّ الْبِلْحِلَ لِلْكَذِبَةِ Kendi kendine uydurup gerekçeler çıkarma. Peygamber öyle diyor ama diye bir şeyler söyleme. وَلَا تُخَادِعْ نَفْسَكَ Kendini aldatma. وَاِلَّا فَاَنْتَ هَا ve وَلَا عُذرَ لكَ Yoksa helak olursun, hiçbir özrün de olmaz. Neyi konuşuyoruz? Dünya bir engeldir, bundan kurtul dedi, bunu bize izah etti. İkinci engel insanlardır dedi. İnsanlarla karman orman bir yerde olursan kaybedersin diyor şimdi. Tabi buna standartlar getirecek. Dağ başına çekil demiyor. Wa'l vasful Şu sana peygamber bunu tarif etti ee, dediğimiz şey Abdullah ibn Amr ibn 'As'ın rivayet ettiği hadiste var. Ben sana yani kendim söylemiyorum. Hadisten söylüyorum bunu.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 kötülüklerin yaygın olması gibi anlamlar yükleyeceğiz fitneye. Fitnelerden söz etti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, buyurdu ki: "İza ra'aytumun nase insanları görürseniz maricet uhuduhum insanların Allah verdikleri sözden caymaya başladıklarını görürsen, yani sözlerinde durmuyor insanlar. Ve kafet emanetühum ve insanlarda güven kalmazsa, Ve kânuhâkede elini böyle e, karış parmaklarını birbirine karıştırıp ve bu hale, bu hale geldiyse insanlar karmaçorman oldularsa, kavur Müslüman bir arada fasık facir bir arada böyle oldularsa. وشebbek bena sabihi. Kulltu. Ma acnau indalik. Jaleni Allahu fidake. Abdullah demiş ki, Ya Rasulallah, sana kurban olayım. Jaleni Allahu fidake, sana kurban olayım demek. Sana kurban olayım. Allah beni sana kurban etsin de diyebiliriz. O zaman ne tavsiye ediyorsun bize? Kale ilzem beytek. Buyurmuş ki, Evine otur evinde otur. Vemneke alayki lisanaki diline hakim ol, konuşma. Ve hud ma ta'lifu ve da' ma Sen doğru bildiklerini al, dinin sana yasak ettiğini bildiğin şeyleri de at. Ve aleike bi'mril khasati kendi çoluk çocuğunla ilgilen ve da' anke amral 'ammati insanları başın, kendi hallerine bırak. Ne örneklendirdi Gazali şimdi burada? E ben sana diyorum ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kenara çekilmek diye bir şeyden söz etti. İşte Abdullah'ın rivayet ettiği bu hadis bunu gösteriyor. Bu hadisi şerif Hakim ve Ebu Davud'da ve i̇bn Mace'de var. Ve zükre fi haberin âkhar başka bir bilgide en aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. ذَٰلِكَ اَيَّامَ الْهَرْجِ O günler herci günleridir. قِيْلَ وَمَا اَيَّامُ الْهَرْجِ Herci günleri nedir ya Resulallah denmiş. قَالَ حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُوا جَلِيْسَهُ İnsanın arkadaşına güvenmediği zamandır. Efendimiz'in gününde aleyhissalâtu vesselam böyle bir zaman yoktu. Herkes birbirine güveniyordu. Ama şimdi yani çok basit bir örnek. Ben yani bunu nasıl zikredeceğimi de bilmiyorum. Allah beni affetsin, dilime de yardım etsin. Yani bir Müslüman düğün yaparken, Müslüman düğün yaparken erkekler kadınlar ayrı oturuyorlar. Ama insan hanımını ve kızını Yeğenini o düğüne göndermeye korkuyor. Hanım mı oturuyorlar. İyi de Allah'tan korkmaz biri. Orada her kadının fotoğrafını çekiyor. Gelinin fotoğrafını çekiyorum diye sosyal medyaya veriyor. Düğünümüze fotoğraf makinesi sokmayın dersen çok eskiden gerici diyorlardı gavurlar Müslümanlara. Şimdi Müslüman gerici diyor bir Müslümanı. Demek ki ben bir Müslümanla iki kelime yapıyorum, sesimi kaydedip sosyal medyaya verir, başım belaya girer diye korkuyorum. Bir kadın bir düğüne gidiyor, o düğünde resmimi çekerler mi diye ötüp atlıyor Yani kadınlar baş başa oturuyorlar, o baş başa oturan kadınlar peçeyle oturacaklar neredeyse öbür Müslüman kadın fotoğrafını çekmesin diye. Bu neyi gösteriyor? Herce günlerine geldiğimizi gösteriyor. Her şey karıştı. Ne yapıyorsunuz? Benim fotoğrafımı niye çekiyorsunuz? diyene de bu kadar kabalık olmaz, Müslümana yakışmaz bu kadar kabalık deniyor. Herce günlerine gelinmiş demek. Bunun akıbeti ne olur? Nauzu billahi teala. Bunun akıbeti husran olur. Çok büyük husran olur.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 1450 sene öncesinin sözüne bakın şimdi. Çok uzun ömrün olursa in yutfa an umrik şöyle bir ömrün uzarsa feseeti seeti aleyke zamanın. bir zaman gelecek. In kesirun hutaba konuşanı çok. Kalilun ulama hu alimi az. Kesirun sualu soru soran çok. Kalilun <gülüyor> ama soruya cevap verecek olan az konuşan çok alim az soru soran çok cevap verecek olan az elhavfihi kaidul ilm arzular ilme yön veriyor böyle bir zaman gelecek kala <gülüyor> wamet peki ne zaman böyle bir uygulama olabilir kala ide umi salatu namaz öldürüldüğünde ve kubiletir rişa ya da ruşa rüşvet kabul edildiğinde ve yubâ'u'd-dînü bi'arabin yasîrin min ed-dünya çok basit bir dünyalık için din satılır hale geldiğinde o zaman dikkat et o kötü gün gelmiş demektir fen neca وَيْحَكَ سُمَّنْ نَجَاءَ aman aman aman o gün dikkat tekrar ne konuşuyor Gazali dedik insanlar bu hale geldiğinde bunlarla oturup kalkmak seni de bozacak buna dikkat etmen lazım diyor peki mevzuya devam edeceğiz elhamdülillah Rabbin <gülüyor> alemin